fakat faza fawzan azima amma ba'd fa in astaqal hadis kitabullah wa khayra hadi Muhammed sallallahu alayhi ve sellem wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah fi'nar arkadaşlar namaz ahkamı ile ilgili dersimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz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 Sizlere şerh etmeye çalıştık. Evet. Ne zaman selamdan önce yaparız? Yaranoğlu. Vacip olanı unutursak selamdan önce yaparız. Yani eksik ve önce. Öyle çıkardık. diyelim. Eksik namazımızda bir eksik hasıl olduysa tabii bu eksiklikle kastedilen rukun değil. Namazın erkanı rukunleri değil. Fazladın. Fazları. Ya da sünnetlerden bir sünnet. Evet. Fazladın. Bir eksiklik yaparsak ne gibi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 Devam edeceğiz. Ta ki selam verme noktasına geldiğimizde, selama geldiğimizde, selam vermeden önce ne yapacağız? İki kere save secdesi yapacağız. Ondan sonra selam vereceğiz. Bu namazda eksiklik hasıl olursa, taburakünleri değil. Veya mesela birisi namazda tekbir getirmeyi unuttu. Ne, ne tekbirini getirmeyi unuttu? <gülüyor> İktidar değil. İktidar tekbirini getirmeyi unutursa ne terk etmiş olur? Rukun, Rukun terk etmiş olur. Söyledik. O zaman namaz ne olmaz? Olmaz. İntikal tekbirleri. İntikal tekbirlerini terk eden, unutarak terk eden bir insan ne yapacak? Az önce zikretmiş olduğumuz surette seyif secdesi yapacak. İkinci suret, yarın oğlu evet namazda ziyade fazlalık Beş rekat kıldım Diyelim. Yani beşinci rekatta aklına geldi ya biz beşteyiz. Ya teşebbü desin dedin ya biz. Üçüncü rekatta da teşebbü yaptık. Üst üste üç tane teşebbü oldu bu. Namazda bir ne var? Fazlalık var. Ziyade var. Bu halde ne yapıyoruz? Seyf secdesini? Selamdan sonra yapıyoruz. Yani namazımızı kılıyoruz. Normal bir şekilde sağa ve sola selam veriyoruz. Ardından... Yine secdeye gidiyoruz. İki kere secde yapıyoruz. Sonra bir daha hemen selam veriyoruz. Zaten bu konu ya değinmemizin asıl sebebini arkadaşlar, sehir secdesini selamdan sonra ya selamdan önce yapmasının fark yok. Bazı insanların ne yapması, sehir secdesinden sonra oturup oturduktan sonra teşahhud yapmasının hata olduğunu söyledik. Buradan konuya girdik. Sehir secdesinden sonra ne yok? Teşahhud yok. Eş'az İbni Abdülmalik olması lazım, değil mi? Ravinin adı. Evet, Eşat bu konuda ne yapmış diyor Hafız İbni Hacer? Rivayeti onun diyor. Şaz'dır. Onun rivayeti Eş'az İbni Abdülmalik. Evet, Eş'az İbni Abdülmalik. Ebu Davut'un rivayet etmiş olduğu ve birçok e, ilim ehlinin rivayet etmiş olduğu hadiste seyir secdesinden sonra Peygamberimizin teşeğüd yaptığını naklediyor bu ravi. Eş'az İbni Abdülmalik. E, ama onun bu ziyadesi ney? Şans. Zikrettik. Evet. Namazda ziyade olursa ne yapıyoruz? Selamdan sonra yapıyoruz. Üçüncü suret. Şüphe. Kasım söylesin. Şüpheye düştü, namazda mi? şüpheye düştük. Şek var, şüphe var. Evet. Şey, şey, şey. Şüphenin tafsili var. Evet. Yani eğer şüpheye düştük. Evet. Kadir sen söyle. Eğer şüpheye düştük. Dördümü kılıyoruz, mü?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 Önce. yakine döneceğiz yakine nedir o yakin 4 mü kıldım 3 mü kıldım Yakın. Üç, üç. o zaman selamdan önce yapacağız seyir seyircesi yapacağız yani seyir seyircesini de bu şekilde daha önce derslerde almıştık tavsiliyle şimdi bir daha böyle bir geçmiş sikletmiş olduk A buradaki namazda yapılan hatanın uygulanması gereken husus neydi seyir seyircesinden sonra ne yok teşehud yok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 bu farklılıkları görebilir. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tahiyyatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ona selam met dileme hususunda selamlama demiyorum. Çünkü bunun da açıklamasını yapmıştık hatırlarsanız daha önceki derslerde. Esselamu aleyke eyühen-nebi ve rahmetullah ve barakatuh. Selam yani Allah seni noksanlıklardan ne yapsın? Selamete çıkarsın. Senin şanını düşürecek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 Şimdi Bukhari'nin sahihinde İstizan bölümünde Ebu Ma'mer tarikiyle İbn-i Mesud'dan şöyle bir hadis e, naklediyor. İbn-i Mesud diyor ki o bizim diyor hayatımızdayken, aramızdayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle okurduk diyor. Ettehiyyatu ve salavatu ve tayyibatu aleyke.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 Diyor ki Es-Subki Min Hac şerhinde "İn sahaha hada ani sahabati delal ala en el-hitabu fi es-selam ba'da en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem gayru vacib" fiqal es-selamu alal-nebi. Diyor ki Es-Subki "Eğer bu rivayetler sahih ise Peygamber Aleyhissalatu Vesselam vefat ettikten sonra hitap olarak muhatap olarak es-selamu aleyke denmesi vacip değildir." Bilakis diyor "Es-selamu alal-nebi."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 Abdurrezzak rivayet ediyor bunu. Diyor ki Abdurrezzak bana İbnü Cerh haber verdi. i̇bn Cerh İbnü dedi ki Ata bana haber verdi ki en-sahabete Bakın umum ifade ediyor. Sahabeler diyor ki Ata sahabeler kanu yekulun ve'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem hay. Esselamu aleyke eyühen-nebi. Sahabeler peygamber aleyhissalatu vesselam hayattayken tahiyyatta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 İbn Hacer Rahimahullah diyor ki: "Fez-zahiru ennehum kanu yaquluna Esselamu aleyke eyuhen-nebi" kef'il hitap fi hayatin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Felamma matan-nebi sallallahu aleyhi ve sellem terakul khitab. Anlaşılan diyor bu rivayetlerden, zahir olan gözüken sahabeler peygamber aleyhissalatu hayattayken peygambere muhatap ifadesiyle kef Esselamu diye kullanırlardı. Ancak diyor vefat ettikten sonra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 Kasım, önce, tafsil hemen farz deme. İlk teşehhütte sünnet. İlk sonra peygamber aleyhissalatu vesselam'a salavat getirmek sünnet. sünnet. Son teşehhütte farz, vacip. Hanbeli'lere bir görüşe göre Hanbeli mezhebinin bir görüşüne göre rukun. Ne demek rukun? Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı? Olmaz yani. Unutarak da terk etsen <gülüyor> unutarak da terk etsen namazın batıldır. Yani bilerek terk etmeyi geçtik. Unutarak terk etsem bir namazın batıldır. Ve Hanbeli mezhebindeki bu görüşü alan birçok Necid uleması var. Muhammed Abdullah Abdullah'dan bu yana. Şeyh Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Rahimahullah da hani geçen hafta naklettik dedik ya, diyor Necid ulemasını peygamberi sevmemekle suçlayan insanlar diyor. İnsanlara hayret ederim diyor, acep ederim. Namazda peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmeyi terk eden adamın namazını sahih görmüyorlar. Batıl görüyorlar. Ve bu adamlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine sarılmamakla, sünnetini sevmemekle, onu sevmemekle suçlanıyor. Yani, aynı şekilde biz de bakın, aleyhissalatü vesselamın sünnetini, hadisini, hayatını didik didik edip, araştırıp, en derinine inip, namaz hususunda, Esselamu aleyke mi, Esselamu alen mi diyeceğiz. İlim ehli bunu konuşmuş, bunlarla uğraşıyoruz, hangisi daha doğrudur diye ibadet konusunda çaba sarf ediyoruz.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 getirirken peygamber aleyhissalatu vesselam'a seyyidina ifadesini kullanma hatası. Birçok imam namaz kılarken duyuyorum. Salavat-ı İbrahimiyeyi okurken diyor ki Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Seyyidina lafzını zikrediyor orada. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın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 el-Dimeşki şamlı bir alim. 1200'lü yıllarda yaşamış bir alim yaklaşık olarak. O şöyle diyor. Diyor ki: "Lel ulama ihtilafun fi ziyadeti lafzı seyyidina fi salati ala'n-nebi sallallahu aleyhi ve Peygamber Vesselam'a salavat getirirken "seyyidina" ifadesini, lafzını kullanma hususunda alimler diyor ihtilafa düşmüşler. Vakit vakıftu ala sualen rufi'a li ibn Hajar al-Asqalani. İbn Hajar el-Asqalani sorulan soruya verdiği cevabı diyor buldum, gördüm, okudum. Fe ecabe anhu ve Diyor öyle bir cevap vermiş ki, öyle güzel bir cevap vermiş ki diyor. Bu hakki nasih. Al diyor oku. Hakki <gülüyor> <Al diyor, oku>. nasih. <gülüyor> Al oku. Sana nasıyla naklediyorum. İlim ehli böyledir. Şey alban diyor yani. İnsanlarla tartışmayın. Sünneti beyan edin yolunuza devam edin. Bazıları var yok adamla Üç saat mücadele edecek. Yok, Allah'ın dini buna muhtaç değil. Sualü'l Hafiz İbn Hacır rahimehullah an sıfat-ı salat alennabi sallallahu aleyhi ve sellem fi's salati ev salat. Sorunun şeyi şu şöyle. <gülüyor> İbn Hacır al-Asqalani Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a namazda ve namaz dışında salat getirirken bunun nasıl bir şekilde, hangi nitelikte, hangi sıfatta olması gerektiği hususunda soru soruldu. Semaan kuyle bi vücubiha veya ehli arasında biliyorsunuz ihtilaf var. Yani peygambere salavat getirmek her zikredildiğinde adı vacip midir, değil midir? Yoksa ömürde bir defa mı vaciptir, farzdır? Hal yustaru fiha en yasifahu <Sessizlik> sallallahu aleyhi bi siyade. <Sessizlik> Önemli olan sorudaki mesele şu. İbn Hacer'e sorulan soru. Seyyidina ifadesi kullanıl, kullanılır mı, kullanılmaz mı? Diyor ki İbn Hacer Nam, itbağl alfası məsûrə er arjap, məsûr olan rivayetlerle sabit olmuş olan lafızları kullanmak doğru olandır. En doğrusu budur. Lâ allahu târâk zâlîk tawâdû'ân minhu, sallallahu aleyhi vâs-salâm. Vâ ümretu mandûbətün ıla an taqûl zâlîk kullamâ zükkir. <gülüyor>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 lanna naqul böyle bir şey denmez لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابه bakın ilim ehli nasıl yaklaşıyor mesela? İbn Hacer diyor ki şayet bu Peygamber tarafından öğretilmesi veya söylenmesi tercih olan bir husus olsaydı leca anı sahabeti summe anı tabi'in sahabeden ve tabiinden böyle bir şeyler bize nakl olurdu <gülüyor> ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد ne sahabeden, ne de tabiinden rivayet olan eserlerin hiçbirinde böyle bir hususu görmedik diyor. <gülüyor> Ennehu kâle diyor, Onlardan salavatla alakalı birçok rivayet olmasına rağmen, nakiller yapılmış olmasına rağmen böyle bir şey yok. Zikredilmemiş. <gülüyor> Ve hâzâl-i imâm -şâfi ibna, İbn şâfiî. Biz i̇bn Hacer'e döndük, o da şa İmam Şafi'e dönüyor. Diyor ki, bakın diyor, a'lallâhu derecethu Allah diyor derecesini yükselsin. Ve o en çok insanı ta'zîmına sallallahu aleyhi ve sellem. O ki İbn Hacer diyor ki o ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tazim etme konusunda insanlar arasında en çok öne çıkanlardan bir tanesidir. Kâle fi hutbati kitâbihillezî huve 'umdetu ehli mezhebi Kitabının diyor girişinde, mukaddimesinde, ön sözünde "Allahu salli ala Muhammed demiştir diyor. Yani işte İmam Şafi bile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 salavatı birleştiriyor. Yani Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallayta ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim. Hamidun Mecid demiyor. Ve barik ala Muhammed ve ala ali. İkinci salavata geçiriyor. Bu yanlış. Doğru olan rivayetlerde de geldi üzere Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim e innaka Hamidun Mecid. Allahumme barik ala Muhammed ve ala Muhammed kema barakta ala Ibrahim e ve ala ali Ibrahim. Hamidun Mecid.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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisine sorulduğu zaman ''Keyfe nusalli aleyke ya Rasulallah'' diyor sahabeler. Sana nasıl salat getirelim ey Allah'ın Rasulü? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ''Kulû'' Deyin. Allahümme salli ala Muhammed ve alâle Muhammed kemâ salli teâlâ Ibrahim ve alâle Ibrahim inneke amidun medid. Allahümme bârek alâ Muhammedin ve alâle Muhammed kemâ bârek teâlâ Ibrahim ve alâle Ibrahim inneke amidun medid. Burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne emir ediyor. Emir, sıygasızlar nedir arkadaşlar? Ne ifade eder?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 hızlı davrandı. Zumma daa'ahu'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem فقال, sonra nbi Vesselam çağırıyor bu adamı getirin diyor. Gel bakalım buraya. diyor ki: "İza salla ahadukum felyebda bihamdi rabbihi ve's-senai Namazda teşehhütte buradan hadisin sıyakınla bunu anlıyoruz. Allah'a hamd ile başla. Et-tahiyatu lillahi ve's-salavatu't-tayyibat.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 Rivayet ediyor. Hakim de diyor, hakim de rivayet ediyor ki, hadi hadis onu sahih onun şartı muslim. Bu hadis Müslüman şartına uygundur. Evet, yani ne bi Vesselam'a salat getirmenin vacibiyetini, vücubiyetini, farz olduğunu söyleyen, son teşahhüdte söyleyen ilim ehlinden kimler var? İmam Şafii. Ve kendisinden iki rivayet var. İmam Ahmed Ibn Hanbel iki rivayetten birisinde son teşahhüdünü olarak görüyor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 Bu nedir? Sünnettir. Namazda, tahiyatta biz ne diyoruz? Selam verirken ve ala ibadillahi salihin Salih kullara diyoruz. Bu da önemli bir husus arkadaşlar. Kimdir o salih kimseler? Diyor ki ilim ehli, ibadullahi salihin ennehu'l-kâimu bima yecibu aleyhim min hukuk ve hukuk ibadihî. Üzerine olan Allah'ın hakkını ve üzerinde olan kulların hakkını yerine getiren kimseler salih kimselerdir. Ve tefavetu dercatu ve bu salih kimselerin dereceleri makamları ne var? Değişir. "Birisi Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın selam Allah'ın kullarıdır. Allah'ın kullarıdır. Allah'ın Çok önemli bir Allah'ın değil arkadaşlar. İnsanlığın, Müslümanların namazda bu vermiş oldukları selamdan diyor, nasibini, payını çokça almak isteyen bir insan diyor. Neye dikkat etsin? فَالْيَكُنْ عَبْدًا صَالِحًا Salih صالح kul olmaya. وَاِلَّا حَرُمَ هَذَا الْفَضْلَ azim Eğer salih bir insan olmazsan diyor, bu fazileti ne yaparsın? Kaybedersin.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 rivayetler var. Mesela Vail İbn Hücur rivayeti var. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a baktım. Nasıl namaz kılıyordu? İşte tekbir aldı. Ve rafa ayıdaki ellerini kaldırdı. Namazını vasfediyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Sonra diyor oturdu. En son oturuşundan bahsediyor. Sonra Rafa Sonra diyor parmağını ne yaptı? Dikti. Ve gördüm ki diyor. Onu ne yapıyordu? Hareket ettiriyordu. Diğer bir rivayette ki bu da Abdullah bin Zubeyr rivayeti diyor ki kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ qâ'ada fi's namaza oturduğunda namazda oturduğunda teşehhüd için ce'ale kademahu yusrâ bayne fakhizihî ve sâqihi sol ayağını dizinin altındaki ayayla yani baldırı arasına sokardı diyor. Az önce bahsettiğimiz teverruk oturuşundan ve vada'yedahul yusra ala rükbetihil yusra Sağ elini, sol elini sola Ve vada'yedahul yumna ala fakidihil yumna Sağ elini de sağ, elini, sağ dizinin üzerine koyardı. Ve eşara bi usmu'ihî Ve parmağıyla ne yapardı? İşaret ederdi. Abdullah İbn-i hareket lafzı yok arkadaşlar. Onun için ilim ehli bu konuda ihtilaf etmiş. Bu ihtilaf sa'ig bir ihtilaftır. Yani muhtemel bir ihtilaftır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 ...yahut kendinden daha... ...sika olan bir raviye muhalefet etmesi... ...muhalefet ederek bir ziyade, bir... ...fazlalık zikretmesi hususundaki... ...lafızlara biz ne diyoruz? Şas. Yani ravi, sika. Ne demek sika? Hadisi, sahih. Ar aranılan şartların hepsini var. Ama ne yaptı? Kendisi gibi birçok sikaya muhalefet etti. Yani onların... ...on tanesi, on biri böyle bir şey zikretmemiş... ...aynı zincir, aynı senet geliyor...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 İbn-i Teymiyyah'a yani selamla alakalı bir soru soruluyor. Bu bizim memlekette yok ama yani neyin sünnet, neyin bidat olduğunu anlam açısından önemli. Şeyhülislam İbn Teymiyyah'e bir adam diyor. Şeyhülislam İbn Teymiyyah'e şu soru soruldu. An-raculin iza selleme an yeminihi yekulu esselamu aleykum ve rahmetullahi eselüke elfevze bil cennâ. selam verdiğinde esselamu aleykum ve rahmetullahi أَسْأَلُكَ اللّٰهُمَّ الْجَنَّةِ Selam verip, Allah'ım senden cenneti istiyorum. Sağda, senden cenneti istiyorum. وَعَنْ شِمَالٍ Sola selam verdiğinde, أَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ أَسْأَلُكَ النَّجَاتَ مِنَ النَّارِ Ve ateşten kurtulmayı senden istiyorum. Diyen bir adam hakkındaki yaptığı bu fiil soruldu. Şeyh Hulusi Teymiye. Şimdi, yani... <gülüyor>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 Yani bidatler o kadar tehlikeli ki toplum içinde ihtas edildiği zaman, ortaya atılıp çıkarıldığı zaman yapılmaya devam edildiği zaman çocuk onunla büyüyor. Yaşlı onunla kabire giriyor. Ne oluyor? Bu dinden olmuş oluyor. Şimdi insanlara diyorsun ki ya yani bakın sünnet olan farzdan sonra insanın oturup tek başına ne yapması? Tesbih çekmesi. Böyle cemaatle, koro halinde başa bir tane şef koyup müezzinin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 Değil mi? Yani söyleyeceği cevabın içinde ne var? Söyleyeceği cevabın içinde bunlar olacak arkadaşlar. Bunlar var olacak. Bunun dil, diliyle söylemese lisan-ı hali bunu söyleyecek. Bakın Şeyhülislam İslam İbn-i Teymi'ne Acara, <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah Naam yukravu hâza li'en hâza bid'ah. Evet bu kerih bir şeydir. Çünkü bid'attir. Fe innehâza lem Bakın cevabı bakın. فَإِنَّ هَذَا لَمْ sallallahu aleyhi اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عليه وسلم. Çünkü bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmadı. Bitti. Artık da atanı, ananı, babanı, dedeni işin içine kaçtırmaya gerek yok. Bu Allah'ın dini. Babanın, atanın dini değil. Öyle değil mi? وَلَسْتَحَبَّهُ أَحَدٌ مِنَّ الْعُلَمَاءُ Tanınan bilinen alimlerden hiçbirisi bunu yapmadığını müstahap olarak görmedi. Sünnetten saymadı.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 delil arıyorlar. Bunu da to yaşadıkları toplumda böyle bir şey buldular. Böyle alimler, öyle hocalar bulacaklardı kendilerine. Bununla ilgili kitaplar, ansikliobetler bile kalem alıp telif edeceklerdi. Yani bu örneğin üzerinde niye duruyorum? Buradan hareketle, buradan hareket ederek toplumdaki diğer bidatleri ne yapın? Tartın, ölçün işte. Toplum alışmadığı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 kabil var. Sünnet-i Mekkevi olduğuyla alakalı. Maliki ve Hanbeliler ise farz ayın görüyor. Bunun arasındaki ihtilafın lafzi olduğunu söyleyelim. Çünkü Şafiler ve Hanefiler de aslında diyorlar ki bu namazı ezanın terkinde kişine var, günah gelir. Yani orada sanki sünnetle ne ifade ediyorlar? Farzı ifade ediyorlar. Yani kitaplarına baktığınız zaman diyorlar ki ya âsemu Terk terkeden ezanı terk eden topluluk da toptan günaha girer. Sünnetin terkinde böyle bir şey söz konusu değil. Farzın terkinde böyle bir husus söz konusu. O halde ezan farzdır. Hatta İbn -i Abdülber diyor ki la a'lemu ihtilafen fi wucubil ezan Cümleten ala ahli mısır. <gülüyor> şehir halkına şehir halkına ezanın vacip olduğu hususunda diyor ihtilafın olduğunu bilmiyorum. لِأَنَّ الْأَذَانَ هُوَ الْعَلَامَةُ الدَّالَ الْمُفَرِّقَ ve دَارِ الْإِسْلَامِ وَدَارِ الْكُفْرِ i̇slam İslam topraklarıyla, İslam olmayan küfür toprakları arasındaki diyor alameti farikalardan bir tanesi de diyor ezandır. Önemli bir husus. Evet. Yine ezanla ilgili bir bidata değineceğim. Az önce selam hususunda değindiğim bidata benzer bir bidat.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 ezanı bitirdikten sonra müezzinin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sesli bir şekilde salavat getirme bidati. Geldi bir memleket Var mı Hazretim'de? O şeydir. Eski camilerde var o. Namazdan önce salat getiriyorlar. Bilmiyorum Erzurum'daki arkadaşlara sorarız. Ama genel manada duydunuz mu böyle bir şey Türkiye'de? Türkiye'sinin arasında? Yani imam ezanı bitiriyor. La ilahe illallah. Ezan bitti. Normalde ne yapıyor? mikrofonun düğmesine basıyor. O zaman bitiriyorum şeyden aşağı. Odaya gidiyor. Ama ne yapıyor o bahsettiğimiz ülkelerde? Essalatu alennabiyil Mustafa diye peygamber aleyhissalatu vesselam'a salat getiriyor sesli bir şekilde. Ezanlanmış gibi. Şimdi bakın herkes Allah Allah diyor, öyle. Yani o da neymiş böyle bir. İnanın memlekette birisi bunu soksun, getirsin. Az önce söylediğimiz şeyin aynısını burada söylüyoruz yani. Çocuklar bunu sokaktan insanlar bunu duymaya başlasın.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 Yani, lafızları da farklı bir lafız. Ama sanki ben onu okumadım diye bir eksiklik hissedildi yani orada. Misafiriz gelmişiz. Böyle insanların yani bakışlarında şeyinde ne oldu? Bir tepki oldu yani. İşte bu da bir dakikat arkadaşlar. Bu da bir bir Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a salavat getirecek olan kimler? Müezzini duyanlar. Hatta ilmihali ihtilaf etmiş. Ezan okuyan müezzin salavat getirir mi, getirmez mi? Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki: İza semiyatumul mu'ezzin. Müezzini duyduğunuzda ezan okurken, "Fakulu mitlama ya fakulu." Onun söylediğini aynısını söyleyin. Tekrarlayın müezzine. "Sumballu aleye." Sonra da bana salat edin, salavat getirin. Şimdi buradaki kitap diyor ki, limehle dinleyenlere müezzin dinleyenlere. Yani.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 Ezan'dan sonrası kendi ezan okuyan kimse olarak salat getirilmesini Sünnetten görmeyen alimler var. Sünnet olarak gören alimler ise bu şekilde sesli bir şekilde okunmasını zaten Sünnet görmüyorlar. Ama deminden dedi ki ya şimdi gidin şu bölge ooo size ne deliller zikreder? Bak işte Peygamber vesselam demiyor mu? Ezan bittikten sonra bana salavat getirin. Almuyoruz yine salavat getiriyor. Ne zararı var kardeşim bunun? Kötü bir şey mi yapıyor? Diye insanların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 O topraklarda doğmuş. Gözünü orada açmış. Camiye gitmiş. Görmüş bunları bu şekilde. Allah'ın dininden olduğunu da inanmış, itikat etmiş. Bunu savunuyor sonuna kadar. Bunu inkar edenleri de aşırılıkla itham ediyor. Müslümanlar arasında fitne sokmakla, ayrılık çıkarmakla itham ediyor. Halbuki ayrılık çıkaran kim? Asıl, asıldan kopan. Kim? Kendisi.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 Ebu Ali es diyor ki Buhari'nin rivayetinde namaz namaz vakti geldiğinde fal yuezzin lekum ahadukum sizden birisi içinizden birisi siz, size ne yapsın ezan okusun." Yani adam Tekir Dağ'da merkezde 20 km, 15 km dışarıda merkezde okunan ezanı dinliyoruz camideki cami bizden değil iki bu adam bizim içimizden değil. Ki.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 Teybe basıyor. Eski eski bir teyp o zamanlar tabii daha böyle MP3'lerin teknolojinin 90'lıklardan 97'lerden 98'lerden bahsediyorum. Çok yaygın olmadı hemen hemen. Herkesin sahip olmadığı bir dönemde. Şimdi adam geliyor ezanı basıyor düğmeye. Kaset okuyor ezanı. Bir gün aptal samet okuyor ezanı. Bir gün Münşeh okuyor. Bazen kasetin kaset bitiyor. İmam kapatmayı unutuyor. Ezanı şarkı kasetine çekmişler. Şarkı okuyor.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 o yerden kalkıp uçuyor. Keçi diyor, keçi diyen diyor ki diyor, anza uçsa bile keçidir kardeşim diyor. <gülüyor> Şimdi Araplara böyle bir atasözü var. Baktın adam çok şey yapıyor diyorsun ki anza oala Şey Albany Rahim Allah bunu çok kullanır. Sesli kasetlerinde. Uçsa da keçi. Böyleler yani. Bizde de diyor ya yani, Nuh dedi, Nuh diyor Peygamber de dedi yani. Adam anlatıyorsun ya kardeşim böyle böyle, yok. Evet bu da.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 yani uzak değil. Niye uzak değil? Çünkü insanlara usul, esas, menhaj, bunlar yok. Dinin nasıl anlaşılması gerektiği yok. Evet. Tabi İbn-ül Cevzi Rahimahullah. İbn-ül Cevzi Telbisu İblis adlı bir kitap var onun. Şeytanın hileleri. Türkçe'ye de tercüme edildi. Onu okuyun. Yani yaklaşık olarak Hicri 500 küsür, 6. yüzyılda yaşamış bir alem. Yani bundan Yaklaşık olarak 800 yıl önce yaşamış bir kişi. 850-900 yıl önce. Diyor ki, o da, o da çekmiş yani bu, bu tarz şeylerden. Ne diyor bakın. وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ يَقُومُ بِالْلَيْلِ كَثِيرًا عَلَى Geceleri diyor minareye çıkan. ve وَيُذَكِّرُوا Orada insanlara vaaz veren. İnsanlara öğüt veren. وَيَقْرَأُوا سُورَةً مِنَ Kur'an, Orada diyor Kur'an okuyan bir sesle yüksek sesle insanlar gördük diyor. Feemna'un nasam min navmihim diyor insanları diyor uykusunda rahatsız eden ve yuhallit ve yuhlitu ala'l muhtahajjidin o vakitte diyor Gece teheccüt kılanlara teşviş yapan namazdayken onları sesiyle kafalarını akıllarını karıştıran öyle insanlar gördük ki diyor. Ve kullu hada minel munkarat hepsi münker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 Sünnete olan uygunluğu şart koşmazsan amelde her önüne gelen nabot bir şey yapar. Evet. Başka bir terk edilen sünnet ezanla ilgili arkadaşlar. Ezanın kapalı odalarda okunması. Evet. Ezanın insan müezzinin ezan okurken insanlar tarafından gö, gö, görülmesi lazım arkadaşlar.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 Haydi namaza haydi felaha derken sünnette olan ne? Başın çevrilmesi. Vücudun değil. Yani haye ala salah haye ala baş dönecek. Vücut değil. Vücuduyla dönenler var. Bir de hiç dönmeyenler var. Mikrofondan çünkü ayrılırsa ses şey yapmayacak. Gitmeyecek. Bu sünnette bu şekilde ne oluyor? terk edilmiş oluyor. Ezanda arkadaşlar yapılan bir bidat. Bir hata. İmam eşhedü Muhammed Muhammeden Resulullah dediğinde birçok yaşlı amcayı da görmüşsündür camide. Şöyle, ellerini öp, baş parmaklarını öpüp ne yapıyorlar? Şöyle gözlerine sürüyorlar. Böyle sürüyorlar böyle. Bunun anlamı ne? Şimdi söylediiz onu. Diyor ki Bunu kim zikrediyor? Ebu abbas Ahmet ibn-i Ebi Bekir, El-Raddat, er El-Yemani, El-Mutasavvif. Kitabında Mucibâti r ve azaim ül Kimden zikrediyor bunu? Birçok meçhul kişiden, yani senette birçok meçhul bilim insanlar var. Hıdır Aleyhisselam'dan zikrediyor. İşin garabeti dua. Diyor ki, Men kâle hîle yesme'ul müezzin. Kim diyor müezzini? Eşhedü en Muhammedur Resulullah derken duyar da Merhaban bi habibi bi habibi bi habibi ve kurratu ayni Muhammed bin Abdullah derse merhaba gözümün nuru habibim sevgilim dostum Muhammed Mustafa deyip diyor ve yukabbilu ibhamayhi sonra da iki başparmağın parmağını öper ve yijal ve yijal ala aynihi gözünde koyarsa, eh, lâm yermud ebeden. Gözlerinde diyor hiçbir zaman ne olmaz çapak olmaz göz yani kirpik hastalığı olmaz. Sala <gülüyor> Sakhawi İmam Sakhawi diyor ki, بعد إيراد هذا الحديث وآخرة وآخرة نحوه ve buna benzer başka hadis de zikredip diyor ki.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 Şimdi İmam en son ezanı ne yapıyor? İmam Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bitirirken ezanı bizim cami cemaati ne yapıyor hemen? La ilahe, La ilahe illallah. Ilahe illallah. <gülüyor> yani müezzinden önce ne yapıyorlar? <gülüyor> La ilahe illallah diyorlar. Bu da bir hata arkadaşlar. Doğru olan ne? Deminden hadi okuduk. Onun dediğinin aynısını değil diyor. O da ne yapmayacaksın?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 Yine sünnet olan arkadaşlar ezanda Hayyı ala salat dediği zaman müezzinin Hayyı ala salat onla onunla beraber deyip Ondan sonra La havle ve la kuvvete illa billah Hayyı ala felah Dediği zaman yine Hayyı ala l-felah deyip La havle ve la kuvvete illa billah Demeli Ezan duası ile alakalı Arkadaşlar toplumda maalesef Rivayette Zikredilmeyen bazı lafızlar var Hadise sonradan eklenmiş Mesela, <download> <outgoing> <Sessiz> وَالدَّرَجَةَ الْرَفِيَعَةِ Ezan da Aslanı okurken nasıl okuyor? Allahümme Rabb'e hâzî d-da'vatî t-tâme ve s-salâti l-kâime âti Muhammedenel vesîlete وَالدَّرَجَةَ الْرَفِيَعْتَ وَالدَّرَجَةَ الْرَفِيَةَ الْعَالِيَةِ Bu lafızlar yok arkadaşlar sünnette. Ama şimdi bakın geldi. Örneği geldi. Deminden selamda zikrettik ya. Selamda Esselamu aleykum ve rahmetullah Esselamu aleykum ve rahmetullah Demek nedir diye sorun cemaate. Müezzine Oo, olmaz. Peki ve deracetel refi'a O olur. Niye olur? Çünkü böyle gördük. Diyor ki i̇bn Hacer rahimahullah Ve leyse fî şeyin min turqihi zikru ve deracetel Ezan duasının diyor hiçbir tarikinde rivayetinde ve deracetel refi'a lafzı yoktur. Bunu i̇bn Hacer diyor arkadaşlar. Muhammed İbn-i abd demiyor. Yani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 Böyle çok... Yani yanağının yanağına gözükecek kadar diyor yani. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Yani arkadan bakan yanağının yanına görecek. Evet. Hocam, evet Şakir. Türkiye'de akşam namazı acele okunur. Evet. Yani bu sünnet mi? Sonra bir dakika. Yani. Ha, akşam ezanı hı hı. yani. Normalde ezan hızlı derken. Talihin yapmadan, teganni yapmadan okunması gerekiyor yani. Ay ya böyle yani şarkı okur gibi okunmayacaksın ezanı. Yani.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 yani buna buna değinmedik. Beyhake'nin rivayetinde var. Eee Buhari'yi rivayet eden ravilerden, mesela Kışmehani, onun da e, Buhari rivayetinde bu lafız zikrediyor. Diğer ravilerin hiçbiri zikretmiyor. Buhari diyorsunuz. Buhari'yi bize aktaran neler var? Yani Buhari bize peygamber aleyhissellem selamdan aktarıyor. Buhari'yi de bize aktaran raviler var o kitabı. Birçok ravi şey var. Ravi var. Bunlardan bir tanesi Kışmehani. Onun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 lafzının çaz olduğu görüş. Evet. Sabah ezanında es-salatun hayrun minen nem mı? Evet, sabah ezanında et-tesvib, buna et-tesvib deniyor. Es-salatu hayrun minen nem. Evet, bu da var. Ona da icabet bu imam bu şekilde söylediği zaman, müezzin bu şekilde söylediği zaman tekrarlanır. Es-salatu hayrun minen nem denir. Peki sabah ezanının hangisinde var bu?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 Belki de oradaki insanlar şaşırıyordur bunu. Türkiye'ye mahsus bir şey olabilir çünkü değil mi? Yani çünkü bir dinden şey yok arkadaşlar. Din kanun hani diyor evrenseldir. Ne demek? Yani din her çağ, her asra ve her iklime, her toprağa, her insana hitap eder. Yani dinin Türkiye'sindeki yaşananı ile Filipinler'de yaşananı aynı olmalı. Farklı olmamalı. Onların atalarının dedelerinin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 Subhanekallahumma bihamdik eşhadu an la ilaha illa entestagfiruke ve etubu <gülüyor>